Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Bu ayet, Kabe'nin mabet olarak yeryüzünde yapılmış ilk bina olduğunu ve tarih boyunca saygınlığını koruduğunu ifade ettiği gibi, önceki ayette geçen Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. Emrinin de gerekçesini açıklar mahiyettedir. Çünkü bu bina, insanların hidayeti ve putperestliğin yıkılıp, tevhid inancının yerleşmesi için gönderilmiş olan dinin, hanif olan İbrahim'in dini, sembolüdür. Mekke'deki evden maksat, Kabe'dir. Bu ve başka birçok ayette, Kabe hakkında ev anlamına gelen, beyt kelimesi kullanıldığından, bu yapı Beytullah diye de anılır ki, Türkçe'de Allah'ın evi anlamına gelmektedir. Bekke, Mekke'nin bir diğer telaffuz şekli olup, merkezinde Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin yer aldığı kutsal şehrin özel isimlerinden biridir. Bir görüşe göre de Mekke şehrin adı, Bekke ise Mescid-i Haram'ın inşa edildiği yerin adıdır. Haç ve Umre zamanında insanlar burada Kabe'yi tavaf ederken kalabalıklar meydana getirdikleri için izdiham meydana gelen yer anlamında buraya Bekke denilmiştir. Bekke aynı zamanda büyüklük taslayan kimselerin olduğu ve boyun eğdiği yer anlamına da gelmektedir. i̇bn Aşur, Bekke'nin keldanice'de, Belde anlamına geldiği Hz. İbrahim'in eşi ve oğlu İsmail'i yerleştirmiş olduğu vadinin belde haline gelmesi için oraya bu ismi verdiği kanaatindedir. Mekke Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz sahilindeki Cidde limanına 60 güneyindeki Taif şehrine 90, kuzeyindeki Medine-i Münevvere'ye 420 kilometre uzaklıkta bulunan bir mevkide yer almakta olup, deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yükseklikte bir yerleşim merkezidir. Kur'an-ı Kerim'de bu şehirden, Bekke'den başka şu isimlerle de söz edilir. Mekke, El-Beledül Emin, Harem Amin, Ümmül Kur'a Yüce Allah Mekke'yi dünyanın en kutsal şehri kılmıştır. Mekke şehrinin yer aldığı bölge her şeyden önce mukaddes, saygınlığı korunan ve içinde kan dökmekten sakınılan yer anlamına gelen harem adıyla anılmaktadır. Suriye ile Yemen arasında uzanan kervan yolunun ortasında bulunan Mekke, kuzeyde Filistin, Suriye ve Irak, Güneyde Yemen ve Habeşistan gibi bölgeler arasında yer alması sebebiyle tarihte büyük bir önem kazanmış ve küçümsenemeyecek bir ticari şöhrete sahip olmuştur. Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin ve Zemzem suyunun burada bulunması, Hazreti Peygamber'in burada doğup büyümüş olması, ilk vahyin buradaki Hira, Nur Dağı'nda gelmeye başlaması ve Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekirle birlikte hicret ederken sığınmış oldukları Sevr Mağarasının Mekke civarında bulunması bu şehrin önemini ve kutsiyetini artırıcı unsurlardır. Mekke şehrinin merkezinde yer alan Kabe'nin Yüce Allah tarafından Müslümanların kıblesi haline getirilmesi sebebiyle Yahudilerin Hazreti Peygamber'e karşı gösterdikleri direniş büsbütün şiddetlenmişti. Yahudiler kıblenin önceki peygamberlerin kıblesi olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilmesini içlerine sindirememişler ve her fırsatta Mescid-i Aksa'nın daha üstün bir mabet olduğunu bu sebeple kıble olmaya daha layık bulunduğunu savunmuşlardır. Onların bu itirazlarına daha önce Bakara Suresinin 142-145. ayetlerinde cevap verilmişti. Ancak Yahudiler itiraz ve eleştirilerine devam ettikleri için burada mesele yeniden gündeme getirilmiş ve Kabe'nin yeryüzünde ilk yapılan mabet olduğu, tevhid inancının ilkelerini yansıttığı ve İsrailoğulları arasından gelmiş peygamberlerin de atası olan Hz. İbrahim'in makamının burada bulunduğu vurgulanmış, dolayısıyla kıble olmaya daha layık olduğuna işaret edilmiştir. Kabe'yi inşa eden Hz. İbrahim, Hazreti Musa'dan yaklaşık 900 yıl önce yaşamıştır. Mescid-i Aksa ise Kitab-ı Mukaddes'teki bilgiye göre Hazreti Musa'nın İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarmasından sonra 480 ila 487 yıllarında Hazreti Süleyman tarafından yapılmış ve onun krallığı zamanında kıble olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Beytullah'ın Hazreti İbrahim tarafından oğlu İsmail ile birlikte bina edildiği açıkça belirtilir. Ancak müfessir ve tarihçiler, Hz. İbrahim'in önceden bulunmayan bir bina mı yaptığı, yoksa daha önce var olup yıkılmış olan Kabe'yi yeniden inşa ettiği ihtimalleri üzerinde durmuşlar ve bu hususta farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kabe'nin alemler için bir hidayet kaynağı olmasından maksat, buranın Allah'ın birliği, tevhid inancına dayanan ilahi dinin ilkelerini yansıtıcı özelliklere sahip olmasıdır. Nitekim bütün Müslümanların kıblesi olması sebebiyle, her gün beş vakit namazda dünyanın her tarafından Müslümanların buraya yönelmeleri, İslam'ın beş şartından biri olan haç ibadetinin burası, ziyaret, tavaf edilerek yerine getirilmesi, yılın her mevsiminde yapılan umre ziyaretinin, Burada gerçekleşmesi, hac ve umre ziyaretlerinde Allah'ın varlık ve birliğinin ortaksız, benzersiz ve noksan sıfatlardan uzak olduğunun vurgulanması ve kemal sıfatlarıyla anılması beytin tevhid ve hidayet sembolü olduğunu açıkça göstermektedir. Kabe'nin bereket kaynağı olması da Yüce Allah'ın bu mabedi ve yakın çevresini maddi ve manevi bereketlerle donatmış olmasıyla açıklanmıştır. Burada yapılan ibadetlerin sevabı diğer mabetlerde yapılanlarınkinden daha fazla olduğu gibi şartlarına uygun olarak yapılan hac da hacının günahlarının bağışlanmasına ve cennete girmesine vesile olmaktadır. Maddi bereketine gelince Mekke, Ziraata elverişsiz bir vadide kurulmuş olmasına rağmen çeşitli bölgelerde yetiştirilen her türlü sebze, meyve ve diğer ürünler buraya bolca getirilmekte ve burada yaşayanların rızıkları temin edilmektedir. Bugün Mekke'de yaklaşık 1 milyon nüfus barınmaktadır. Ayrıca her yıl hac mevsiminde 3 milyon dolayında hacı burayı ziyaret ettiği halde yiyecek içecek bakımından hiçbir sıkıntı çekilmemektedir.